ايها الحاضرون المحترمون اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين تقوا والذين قال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا الله العظيم جناب حق Dilleriyle tevhidden eden ve onun Habibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dünürleriyle her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanı. Birkaç haftan beri aynı ayetten Allah'ın bize nasip ettiği kadar manay-ı Kur'an'ı sizlerin nasibi kadar sizlere tebliğ ettik, açıkladık, söyledik. Yine aynı ayetten bir miktar daha söyleyeceğiz. Yani okumuş olduğum ayet yahut Kur'an-ı herhangi bir ayetinden, kıyamet gününe kadar bütün insanlar akıllarını birleştirip, ilimlerini birleştirip anlatsalar insanların lisanın, lisanı ve ilmi tükenir. Fakat Allah'ın kelimatı nihayet olmaz. Yedi mana üzerine Kur'an-ı Kerim, yedi harf üzerine Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Bu 7 sınıf kimseye hitap eder. 70-707.007 milyon 7, 7 milyarda manası vardır. Fakat insanların akıl ve idrak terazisi bunları çekemez. Akıl ve idrak terazisinin maverasındır bu. Olan da yine. Onun için bunlar Esrar-ı girer. Ne kelamla ne kalemle ifade olur. Ne kelam ne söylemekle ne yazmakla ifade olur. Zevk meselesidir. Allah'a kurubiyettir. Allah'a yaklaşmaktır. İttika ile ve muhabbet ile Allah'a kim yaklaşırsa, onun kalbine Cenab-ı bu lezzeti, bu zevk ve sefayı verir. Fakat ancak kelimat kadar kendisine konuşma hakkı verirler. Zevkin hepsini anlatmaktan dil acizdir. Az önce söylediğim gibi, ne kelam kağıtı gelir, ne kalem kağıtı gelir. Denizler mürakep olsa, ağaçlar kalem olsa, sevavat ve artık kırtas kağıt olsa, zi ruh yani ruh sahibi mahlukatta da kardeşi şey olsun kadi bolsunlar yazsınlar yazılan kelam-ı Allah'ı kalemler tükenir mürekkep tükenir insanlar yorulur melekler yorulur kısem ve art yazılmakla biter fakat kerimetullah'a nihayet olmaz ancak böyle size anlatabiliriz, böyle ifade edebiliyoruz ehli cennet cennete vasıl olduğunda Cenab-ı Hak bu okuduğum ayeti kerimeyi yani bu ayetin okuduğum ayet-i kerime'nin olan sure ki sureyi tahadır Sure-i Taha ile Sure-i Yasin'i bizzatihi Cenab-ı Hak kendisi idare edip Allah okuyacak yani. Sesten, sedadan, ari, cihetsiz, keyfetibisi meşhur Allahça mağlup olarak Allah okuyacak ve tefsir edecek Cenab-ı Hak. Ve bütün müfessirler, tefsir yazan müfessirler, büyük alimler yani. Büyük İslam alimleri. Sen i̇şte İslam dediği dediğim vakitte öyle Mali İmam'ını benim gibi adamları göz önüne getirme. Resulullah onların hakkını vermiş. ülema ümmeti ki enbiya beni İsrail. Benim ümmetimin üleması beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hatta edeb bakımından böyledir. İlim babında ehli İslam'ın üleması bazı enbiyada ilim bakımında ileridir. Şimdi onlara verilen suhukla Tevrat ile İncil ile Ve Zebu ile onlar ifade etmişlerdir. İslam üleması Resulullah'ın naibi olmak münasibetiyle Kur'an'dan haber vermiştir. Fakat edep meselesi vardır burada. arada. Enbiya, en yüce makamı tutmuş, en ön safı, onun arkasından Evliyaullah, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları söyledik. Yani veliler iki kısım, bir vilayeti amme, bir vilayeti hassa vardır. Benim söylediğim bu veliler dediğim, vilayeti hassa. Hatta cennetin 80 safı ümmeti Muhammed'e ayettir. 100 saf olacaktır cennet ehli. 80 safı ümmeti Muhammed olacak. Hatta şöyle bir şey daha var söylemeden geçemeyeceğim efendim çünkü bazı zebatın belki yanlış anlamak kavramak ihtimali vardır onun için şöyle Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraca gittiği vakitte Hz. Musa ile karşılaşmışlar Kelimullah ile Efendimiz miraca gittiği vakitte hepiniz bilirsiniz ama tekrar söyleyelim şimdi yeri geldi Efendimiz miracı teşrif ettiler arş ve kürsüyü süslemek üzere götürüldü. Allah'ın zatı ı uluhiyetine ait bazı ayetleri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şeref verecekti. Ve ervah-ı enbiyaya da imam olacak. Bu gösterilecekti. Peygamberimiz ervah-ı enbiyanın imamiydi. Fiilen gösterilecekti bu. Nitekim de böyle oldu. Yani 224 bin peygamberinin ruhaniyetine Efendimiz imam olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Davud kâmet etmiş. Diğer peygamberler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmişler ve peygamberimizin imamlı zahir olmuştur. Esasında imam idi sonra fiilinde Allah i̇bn gösterdi bu işi yaptırdı. Hz. Musa aleyhisselam'dan görüşmüşler demiş ki Cenab-ı Musa aleyhisselam bu hadisi demiş. Ya Rasulullah yani ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl söyledin yani ülemayi ümmeti ki enbiya-i İsrail diye bunu uyurur nasıl olur dedi. Ben bir kelimim dedi.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 Alimin ruhunu Hazreti Musa'ya göndereceğim, ikisi konuşsunlar karşılıklı. Birisi Musa Keliimullah, birisi ümmeti Muhammed'in alimlerinden kim geldi? Muhammed Gazali Hazretleri. İhya Ulum Sahibinin ruhaniyeti zuhur etti. Efendimiz dedi ki Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Musa'yi işte görür Ben dedim ki benim benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in enbiyası gibi demiş. İyiyim, İşte sana benim alimlerinden birisi görürsün. Hz. Musa sordu, ismin nedir dedi, i̇mam Gazali'ye. i̇mam Gazali dedi ki, Muhammed Hamid bir Muhammed Gazali Tusi dedi. Hz. Musa dedi ki, ya Resulallah, bu zatı alim diye bana takdim ettin, ben bana bir söz söyledim, bana on tane cevap verdi. Halbuki münazarada bir süre bir söz söz vermek lazım gelir deyince, Hz. i̇mam Gazali, Hz. Musa'ya şu, şu soruyu sordu. Allah sana Turis cinada ve Matilkey bir yeminike ya Musa sağ eldeki nedir diye sordu. Sen ne dedin? Ya Nebiyallah Allah. aleyha ve ehush biha biha alaganemi beliyati ya ma'arib ukra. Kale asamdır ya Rabb. Bir üzerine dayanırım. Koyunlarıma dallara vurur koyunlarıma ot dökerim. yani dökerim, yediririm. Başka işlerime kullanırım. Bunları söylemedin mi? Evet. Niye asam demedin dedi. Hz. Musa'ya cevap verdi. Dedi ki o Cenab-ı Hak bana elindeki nedir diye sorunca ben bunu bir fırsatı nimet bildim. Ne yaptım? Sözü uzattım ki Allah ile konuşayım diye. O vakit Cenab-ı Hazreti İmam Gazal dedi ki sen de bir aziz peygambersin. Bana ismin ne dedin? Bir sözle söylesem sohbet kısa kesilecek. Sözü uzattım ki senin gibi bir nebiyle ben görüşeyim diye uzatayım diye. Onun üzerine sadak ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.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 Çünkü insan 20-30 tane tanede fakülde bitirse, iyi dinle beni, 20-30 tanede fakülde bitirse hepsinin diploması kabrin haricinde kalır. İçeriye vasıl olmaz. Ancak Allah'a iman, Allah'a aşk ve muhabbet, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet ve Allah'a kulluk. Allah kulluğu orada insanın yaveri olur, ahlet aleminde. Yok hiçbir şey fayda vermez. Yümelâi en povâlü me'âbehun illâ men tevallâ billâhi kalbin selîm. Suru iflendi mi bu ayet-i celile? Yani ölümle başlar bu iş. Ölüm yatağına yattığın vakitte, etibba yani doktorlar seni elini çekti mi? İlaç sana fayda vermedi mi? O anda başlar bu iş. Ne çoluğun, ne çocuğun, ne kasan, ne kesen sana fayda verecek. Da mizan'a kadar. Ancak kalbi selim sahibi demek ki, masibayı kalpten çıkarmak kalbi Allah Allah'a iman ile Allah'a muhabbet ile Allah Resulüne muhabbet ile süslemekle olur. Onların muhabbetini kalbe koymakla olur. Bunun faydası vardır. Ondan gayri hiçbir şey faydası olmaz. Faydası olsaydı görüyorsunuz ehramatı Firavunların ahvaline onlara hiç ne orduları ne kasaları ne keseleri fayda verdi. Her kim ki her kim ki Allah ve Resulullah muhabbetini kalibine koydu, din sahibi oldu. İman tacını başına koydu. Kulluk kemerini beline doladı. Allah'a kıyam, secde, ruku ve Allah'a zikre eledi. Kulluğunu bildi. O kişi arif oldu. O kişi sultan oldu. Çünkü Allah'a kul olan iki cihana sultan olur. Nefsine kul olan, nefsine kul olan iki cihanda rezil rüsvai olur. Saadet, selamet, refah, felah hepsi Allah'a imanda, Allah'a kul olmaktadır. Allah'a kul olan Ehval-i haklı olur. Haklı olur, haklı olur. İyi dinle beni. Yine bir söz getireceğiz şahit olarak. Hadis-i şerifte aynen böyle. Allah sevdiğine sevmediğine malı verir. Bir daha söylüyorum. Kulağını benden yana ver. Allah sevdiği kuluna da, sevmediği kuluna da malı verir. Sevmediğine malı verir, azabını çoğaltır. Sevdiğine malı verir, kendine yaklaştırır. Çünkü sevdiği kişinin mal geçerse o mal onun için bir binak olur. Hayır hasanat yaptırır. Nefsi emaresine o parayı harcamaz. O malın nefsi emaresine harcamaz. Allah'ın mal olduğunu bilir. Kendi Allah'ın kulu olduğunun farkına varır. Ve bunu böyle Ve Allah yoluna sarf edince para bir gemiye benzer. O mal bir gemiye benzer. Gemiyi su almazsa insanın menzili maksuddan çabuk götürür. Ama suyu alırsa eğer gemi... Battığı gibi bir adam ki hakkını sevmediği kişidir, onun kalbi diliktir. Kalbine mal muhabbetini sokar. Soktuğu vakitte gemi su almaya başlamış demektir ki menzile maksuda varamaz. Allah sevdiğine ve sevmediğine malı verir. Sevdiklerine verdiği malı hayra harcatır. Hayra sarfettirir. Talebe okutturur, hastane yaptırır, ağaç diktirir, kuyu açtırır, yol yaptırır, mektep yaptırır, cami yaptırır. İnsanları menfaatlandıracak işler görür. Görmedin mi bak? Abay-ı öyle bir hayır yapmıştır ki, kafiri de, ladinisi de, Hristiyanı da, mecusisi de o hayratten istifade etmiştir. Mesela bir dalil acize var. Hiç gittiniz yarat ettin mi? Etmeden, etmen lazım. Haline şükretmek için oraya gitmen lazım bir defa. Haline şükretmen için, Rabbine şükretmen için hastaneye gitmen lazım. Hastaların halini görmen lazım. Ama ibretli bir gözle görmen lazım. Gittin baktın, onu hayvan da bakıyor öyle. Hiçbir ibret almadın size. Hayvanın da gözü vardır, hayvanın da kulağı vardır. Onun da lisanı vardır. İbretle. Çünkü orada yatan hasta, o da senin gibi bir sahatli insandı. Onu da sevenleri vardı. Her şey elinden gitmiş, mal sahibi olmuş... Fakat altından tasa kan kusuyor. Onu göreceksin, <gülüyor> ibret alacaksın ondan. Cenaze kıldığın var mı hiç? Cenaze kılıyorsun değil mi? Ona var bana yok diye kılıyorsan eğer hiç kıymeti yok. Cenaze namazan durduğum vakitte tabunun içerisinde ben yatıyorum. Benim çoluğum çocuğum yetim kaldı. Çünkü bir gün o senin başına gelecek. Kurtul kurtaramayacağız kendimizi o işle. Böyle kılarsan ibret alırsın. Hak yolu bulursun. Allah'a mülakat edersin. Yoksa be illa ona var bana yok... Hani daha cenazenin kefini soğumadan iki kardeş birbirinin gırtlağını sıkıyor. Parataksinin içine falan ölmeyeceklermiş gibi. O vakit hiç, hiç faydası olmaz ölümün. Kanı kısamıştır artık. Bastığın toprak sana neler söylüyor? Haberin var mı ondan? Ben diyor hangi güzel bir hanımın, bir gelin kızın yahut güzel bir kızın yanı ve diyor. Otlar sana ne söylüyor? Ben hangi kızın güzel zülfüyüm diyor bastığın yerler sana. Sen de bir gün bu hale geleceksin diyor. Bunları görmezsen eğer olmaz. Bak Abay Ejdadı'nın yittik Dallazi'ye. Şu işe bakınız. Abay Ejdadı'nın düşüncesine bak. Ne yapılmış? Müslüman fakirleri için cami. Hristiyan fakirleri için kilise. Yahudi fakirleri için silagon. Dinsiler için de bir höcere yapmış. Yaptırmış. Bir eh, inanılmaz inanmaz. O girecek orada o. Höcereye. Öyle insan ol ki... El bir nuru o halkı ışıldat. Öldüğün vakitte arkandan halk ağlasın. Kubbede hoş seda bırakma yalnız. Deftere amalin açık kalsın. Kubbede hoş seda bırakmak riaya girer o. Deftere amalin açık kalsın. Çünkü bak iyi dinle. Kulanı benden yana. sana mühim bir şey söyleyeceğim. Bir kızı baştan çıkarırsan yahut bir iffetli adamın iffetini paimale edersen o, itve, o adam o derekeye düştükten sonra işleyeceği günahın bir mizli senin defterine kaydolunur. Ölsen dahi böyledir bu. Mesela Türkiye heroini getiren, kokayını getiren, esrarı getiren kimse, esrar çildiği müddetçe her esrar kesin, her kokaincinin, her heroincinin içtiği esrarın günahı onun defteri amaline bizce yazılır. Ölse dahi bu adam, bir hayır getirirsen memlekete, o hayır icra edildiği müddetçe, o haydi getiren kimsenin defteri açık kalır. Ona sadakayı cariye derler. Mesela ağaç adamın ağacının gölgesinde gölgelendin. Ağaç yaşadığı müddetçe defteri amali kapanmaz. Ölse dahi hayır defteri yani. hayır mayansı da o bu sefer. Meyvesi öyle. Su getirmiş. Kurtlar kuşlar su içmiş. Onların dahi defteri. Onların dahi selamı onun defterine olur. Bir memlekete bir iyilik getirirsen o iyilik orada ca cariye olduğu müddetçe senin defteri amalin kapanmaz. Daima yazılır. Kötülük getirirsen o kötülük devam ettiği müddetçe sen ölsen dahi o kötülük devam ettiği müddetçe senin defter, seyyah defterin gene kapanmayacaktır. Onun yazılan mesela bir misalini vereyim ne kadar acı değil mi? Kabil Habil'i öldürmüştü. Hazreti Adem'in çocuklarından. Ha, kıyamet güne kadar yapılacak katil davalarında her katil davanın bir misli Kabil'in defterine kaydedilmiştir. Sana anlatmak için söylüyorum bunu. İyice anlayalım diye düşün. Onun için iffet arızını içti kadının kurtaracaksın. Öyle o yaptın attın onun. Sonra gamiye geldin sonra sakal koyar. Ne tespihatın ne estağfurullah bir şey ama onun yaptığı günahın bir müstezenin defterine kaydolunur. Ne tespihat buna fayda verir ne secde. Onun secdesi elinize gene kurtaramazsın yakanı. Kurtaracaksın onu fenalıkla. Vallahi mülkle razı edeceksin onu o işten vazgeçireceksin. İslam böyle istiyor. Allah böyle istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle istiyor. Efendim sen neden bahsediyorsun? Ben kul hakkının bir müktahımdan bahsettim. Zerre miktarı günahın sevabı. Günahın miktarı günaha sorulacak. Sana günah gösterilecek. Zerre miktarı. Hayırdan da zerre kadar yaptığın hayır sana onu bir gösterilecektir, verilecektir. Hiçbir zayi olmaz. Ne şer zayı olur, ne hayır zayi olur. Bunlar vahşetler, dehşetler, Korkunçluklar, insanlara ihanetler, hane yık yıkılmalar, ocak söndürülmeler neden gelir bilir misin? Bunun hastalığı neredendir bilir misin? Allah'ın zikrinden yüz bu işi yaparlar. Allah'ın zikri Kitabullah'tır, Kur'an-ı Mübi'ndir. Allah'ın zikri Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Canlı zikir, canlı Kur'an-ı Kerim. Allah'ı tanımayanlar, Kur'an'ı tanımayanlar, ona sırt çevirenler ve Resul ve Vesselam'ın yolundan gitmeyenler yaparlar bu işi. Geliyoruz. Cenab-ı Hak malı hem sevdiğine verir hem sevmediğine verir. Sevdiğine verir hayırda kullandırır azaba söylediğim gibi. Sevmediğine verir şerde kullandırır. Azabı şiddetli olsun diye. Hatta ayeti kerimede şu Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Eğer mümin kullarımın imanları sarsılmayacak olsaydı kafirlerin azabı şiddetli olsun diye onların evlerini altından merdivenlerini verecektim onlara. Fakat Mümin kullarımın imanı sarsılacak diyor. Azapları şiddetli olsun diye. Yaz gününde bir soğuk su içtiğin vakitte da hesabı sorulacak cana bak. Eğer evvelinde besmele aramda hamdele etmedinse eğer. Ha. Fakat diyor cana bak, malı sevdiğime sevmediğime veririm. Sevdiğim Süleyman'a mülkü verdim. Çünkü zenginlik, padişahlık peygamberliğe mani değildir. Veliliğe de mani değildir. Yerinde kullandığın takdirde. Sevmediğim Firavun'a da verdim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 ve ona Kur'an-ı Kerim'i aslında zahirde Kur'an-ı Kerim'e sen sırt dönmüşsene dersin. Hayır, Allah senden yüz çevirmiştir. Kur'an senden yüz çevirmiştir. Zahirde sen peygamberden yüz çevirdin zannedersin? Öyle zannındır senin. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden yüz çevirmiştir. İsmini, ismini defteri İslam'dan sildirmiştir. Her kimi severse eğer Allah ismini defteri adaya kaydettirir. Salihler defterine kaydettirir. O zatın efal harekatı Allah'ın rızası üzerine olur. Namazını kılar. Riyadan, sumadan, ucuktan, kinden, riyadan kaçınır. İffet ve ırzına sahip olur. Beş vakit namazından gayri Cenab-ı Hakk'a Peygamberimizin sünneti sünnet olan namazları kılar ki bahusuz gece namazına kalkar. Gece namazına. O beş vakit namaz farzdır. Mecbursun onu yapmaya. Kulluk yeten senin. Fakat gece namazı Resulullah'a farz olan bir namaz vardır. Gece namazı. Sana sünnettir Resulullah'a farzdır. Ona teheccüd derler. Oraya seni kaldırırlar. Diyor ki Baizn-i Bistami Kadıza Sırrı Hüsami Hazretleri bir sözünde Amal-i Salihatımdan en fazla bana faide veren nasıl ı Leylde kalkıp kıldığım iki raket namaz oldu diyor. Gece namazlarını ihmal etmeyiniz. Kişi sevdiğiyle baş başa kalır. O anda her gece Cenab-ı Hak Celle ve Tekkaddes Hazretleri sülü sülleyilde gecenin üçte birinde nida eder. Münadiler nida eder. Tövbe eden yok mu ki tövbesini kabul edelim. Bizden isteyen yok mu verelim istediğini derler. O fırsatı ganimet değil. O perde kapanmadan evvel bu sohbete nail ol. Ama efendim ben beş bakın kılmaya çalış ve sızla ve ağla ve Allah'a yalvar. Ya Rabbi beni huzuruna kabul et. Bana namaz nimetini tattır. Beni huzuruna al. Ya Rabbi namaz kılmak bana nasip et. Beni taatına mahkum eyle ya Rabbi diye Allah'a yalvar. İki rekat namazın ne gibi ne gibi bir nimet olduğunu yakın bir zamanla göreceksin. Çünkü işte okuduğum ayet o. Ve men ağladı an zikri her kim gibi ki bizim, ki bizim zikrimizden yüz çevirdi onun biz dünya aleminde maaşiyetini dar ettik. Korkunç bir hayat yaşar. Aman efendim sen ne söylüyorsun? Biz ilahsızları biliyoruz zevk-i sefa için değildir. Hayır. Safa necat, rahatlık, vicdan rahatlığındadır. Vicdanın manası vecededen gelir. Kim ki hakkı kendinde bulur, Allah'a teslim olur, o adam saadettedir. O adam sefadadır. Dinsiz, dinlenemez. Onun rahatlığı yoktur. Hatta geçen haftada gene söyledik ama gene söyleyivereyim size. Birçok zenginler, milyarderler böyle her türlü zevki sefaya ediyorlar Çünkü her zevki sefanın altında nedamet vardır. Ancak ibadet zevki sefasının altında nedamet yoksa adet vardır. İçki işen bir adam, içki işli esnada zevklenebilir. Bir müddet sonra başına bir felaket gelebilir. Sabahleyin kalktığı vakitte sıhhatını kaybetmiştir o adam. Yalnız ondan kalmaz. Zürriyetine zararı vardır. Zürriyeti de. Çünkü timahane yatan mecnunların bir kısmını babaların alkol kullanmasındandır. Hapishanede yatan ehli imanın birçoklarının felaketi babalarının yaptığı sefahattandır. Baba ekşi yedi mi çocuğun dişi eksir aşağı tarafta. Ve ben ağladı an zikri. Her kim ki bizim zikrimizden iraz etti biz onun maaşını dar ederiz. Dünyada rahat bulamaz o. Sonra bir gün gelir iradem var zannederken bir de bakarlar ki dön Emri verilir. İrci yani, Arapça irci. Dön geri, gelin. Fakat o pek korkunç gelir ona. Ölümü öyle bir acı olur ki. Hatta Cenab-ı Allah bir ayeti kerimede وَلَوْ تَرَائِزِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ يَدْرُبُونَ وَجُوْهَمْ وَاَدْبَارَهُمْ Habibim Ahmed Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e hitap bize. Efendim, efendimiz'e hitap ile bizi Allah hitap ediyor. Siz zalimlerin nefslerine zulmeden zalimlerin, kafirlerin, hainlerin, Allah'ı düşünmeyenlerin, kıyameti araştırmayanların, nereden geldim, nereye gidiyorum, niçin geldim, niçin gidiyorumu düşünmeyenlerin ölüm hali bir görsen. Böyle tara izzalimune fi gamaratil mef. Yadribune vecuhame adbarahum. Onların yüzlerine ve arkalarına melekler vurarak ruhlarını kabzederler. Yüzlerine vurularak, arkalarına vurularak ruhları kabzedilir. Ondan da kalmaz iş. Ya kabirde? Herkes onu bırakıp gittiği vakitte. Götürdüler, çukuruna koydular. Üstü kapandı. Herkes onu bıraktı da gitti sevgilileri. Onu ameliyle baş başa bıraktılar. Sen bunu düşündün mü hiç? Yakın bir zamanda senin ve benim başıma gelecek bunlar. Evet benim ve senin başına gelecekler. Hiç kimse kutulamaz. Bir düşünün halini tek başına kaldı kabirin içerisinde. İki türlü. Bak kabir insanı iki türlü karşılar. Birisi...